Bana kafa tutuyor, lafa tutuyor Değerleri bir gün bitiyor, evet bitiyor Hayat fakir için zor, bunu biliyor Zengin poğar şuna biniyor, hem de lucid var Yaparım yine numaramı, kirli elime pro alıp Helble etme, ulaşmayı Sakaşan içinde kazanın, kemirirsin ancak duvarları Figüranısın bu romanın Sizi kendisine uyarladı Biz ise asla hiç usanmadık Durmadım evet durmadım Bir türlü akıl almadım Yoluma çıkanı sağladım Atsamda da bile kör adım dedim ya işte iş durmadım Zaten işte de pek durmadım Kalemi elime alınca anladım İşte bu benim başarım Beklerim aydınlık batışını Karanlık korkutucu bakışımı Hayalin depresif akışını Ruhumu rol atı falışını Elbet bir gün gelecek Göreceğim. Bir zamanlar korktum korkuların Benden kaçışı Bırakmadılar yaşayayım oh, Parayla lanet bir savaştayım İğrenç bu dünyanın sonundayım Vermediler izin hiç konuşayım Serseri dolu bir koğuştayım Her taraf kasvetli yokuştayım Değil hiç zahmetli rapiniz kibirli Sandınız beni bir hovardayım Sanlınız beni bir hovardayım Hayat fakir için zor Çocukluktan beri sokaktayım Çocukluktan beri sokaktayım Adamım usandım sonlardayım sanırım ama boş durmaz kafam hep havamdayım nefrete inat ben hayattayım rüyada dünyada veyahut uzak bir diyarda belki de firarda salla bir piştar farklı bir hizada karşımda engeller neden hep hergele yemleri yedikçe takıl sen şengele. Şengele, hergele yok lan açılın yoldan kaybet boydan servet yok ya eski benden eser yok ya rhymelar çıktı cepteki nottan farkı kalmadı rapin poptan kapıştım ölümle çekilin yoldan Zeyahları bir gün bitiyor Evet bitiyor Hayat fakir için zor Bunu biliyor Zengin bu işine biniyor